zikretmeye niye gitsin çarşıya canım? Zikretmeye, seccadede oturur. Bu da gitse çarşıya girse, bu zikri yapsa Allah Teala ona ne yazar? Bir milyon sevap yazar. Bir milyon. Evdeki on, yüz ihlasına göre. Çarşıda zikrederse ne yapar diyor? Bir milyon hasene yazar, sevap yazar. Ne bunun farkı var? Mekke'de bile yüz bin ama Mekke'deki çarşıya gidersen, oradaki otelde, o başka otelin çarşısında yaparsan o da bir milyon. Ya Mekke'de yüz bin, Ravza'da on bin, bir sahir vade bin katlama var. Niye kabalı çarşıda bir milyon? Buraya dikkat edelim şimdi. Ya Bu gecenin şeyi çıkacak, faturası çıkacak. Çünkü çarşıda ve pazarda olanlar, ticaretle saireyle meşgul olduklarından allah Teala'nın zikrinden gafildirler. O kadar gaflet eden Allah'ını unutmuş insan içerisinde gidip bir insan bir kere bu tevhidi okusa hani o pollöyle bağırarak değil gidip de kapalı çarşıda bağırıp okumayın. Gidip kendiniz içinizden okuyun. Veyahut bu çarşı hükmüne sokalım şeyde. Metro, tramvay, bilmem ne Marmaray, biliyorsun Biniyorsun, herkes bir alem. Kulaklarına takmışlar, müzik devam. Kulağına takıyor gençler şimdi, millet de duymasın, devamlı. Ya da film seyrediyor, telefonlar şimdi olmuş, seyyar televizyon gibi. Filme devam ediyor, dizisine devam ediyor, kulağından müziğine devam ediyor. Herkes bir alem. Sen de orada ne yapıyorsun? La ilahe illallah ve la şerike leh. Lev'l-mülkü ve lev'l-hamdü ve alâ külşeyin Ne yazıldı sana? Bir milyon haçene. E niye bu camide yazılmıyor, Mekke'de yazılmıyor, Tekke'de yazılmıyor? Çünkü Mevla Teâlâ gaflet edenler arasında zikredeni çok seviyor. Burada bir sır var. Bundan da Abdullah ibn Ömer olacak radıyallahu anh'ıma. Hani hatırımda öyle kalmıştır sahabeden bir zat. Medine-i Mnevere'de de tabi o zaman da çarşı var bir şeyler satıyorlar hurmadır peynirdir bir şey çarşı her zaman olur çarşısız dünya yaşamaz hiç çarşıdan bir şey alma ihtiyacım yok diyor yani ihtiyacım olsa da getiriyorlar ben hususi çıkıyorum çarşıya pazara gidiyorum bu zikri okuyorum eve dönüyorum niçin başka yerde bulamıyorum bir milyon sene onun için arada bir İşin olmasa da ama sesini boş ver siz. Çarşıya giderseniz oradan bir karı görürsünüz, oradan bir adam görürsünüz, yolda birinden gıybet edersiniz dedik. O bir milyon da gider, üstüne bir milyon daha <gülüyor> zarar gelir, boş ver. Şimdi size de her şey teşvik edilmez. Gözüne sahip olacaksın, yolu hakkını vereceksin, selam vereceksin vesaire vesaire. İyiliği emredeceksin, kötülükten neye yeteceksin? yolunda hakkı var, hukuku var. Şimdi.